Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Gölgeli Yollar Yazan Cienker Radyoya uygulayan Saadet bektöre Yöneten Asuman Karat. Efekt Ertuğrul İmer Oynayan sanatçılar Guido Brissak, Semih Sergen Laura Medvin, Gülsen Alna Açık Edna Manfield, Ervan Özak Gerald, Erdoğan Göze Jane, Ayten Uncuoğlu Adli Tabip, Fikret Ergin Davranışlarınızın sebebini açıklamak zorundasınız Havaalanında çantamdan gizlice bir şey almaya kalkıyorsunuz Sizi yakalıyorum Uçakta çantanıza gizlice koyduğum paketi alıyordum diyorsunuz Sonra da paketin içinde 6300 İngiliz lirası olduğunu görüyorum Evet baygi, Ama bu paralar benim İnanın bana ben hırsız değilim Uçakta kaçakçılığınızı alet edeceğiniz benden başka kimseyi bulamadınız mı? Kaçakçılık yapmadım efendim Fransa'da yaşayabilmek için para gerekli biliyorsunuz Bu parayı İngiltere'de bankadaki hesabımdan çektim Gümrükten geçirmem zor olacaktı Uçakta yanımda siz oturuyordunuz Çantanızdaki karttan kimliğinizi okudum Hariciyeciydiniz Paramı çantanıza koyarsam Gümrükten şüpheyi çekmeden geçebilecekti Takip edildiğimi biliyordum Peki ama siz kimsiniz? Kim takip ediyor sizi? Şu gazete kupürüne bir göz atar mısınız önce? Whitecomb şatosunun birdenbire çıldıran yeni sahibesi Bayan Laura Metvin Bir akıl hastanesine kaldırılacağı sırada kaçmayı başarmıştır Ona engel olmaya çalıştığı sanılan Şoför Spencer'i akıl hastası Laura. Tabancayla öldürmüştür. Yoksa siz? Evet bayki. Lora Medwin benim. Ama inanın bana ben ne deliyim ne de katil. Anlamıyorum anlayamıyorum. Okuduğunuz haber tamamıyla yalan bayki. O halde doğruyu anlatın bakalım. Çantanızdan paramı alırken beni yakaladınız. Size her şeyi anlatacağımı söyledim. Hikayem biraz uzun sürecek. Zamanınız varsa. Sizi dinliyorum. Tüm olayları dinleyince ne zor durumda olduğumu anlayacak ve bana hak vereceksiniz. Evet, evet. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte şansım döndü belki. İrlanda'dan Amerika'ya göç etmeye karar veren annemle babam beni Fransa'da Sacré-Cœur Manastır Okulu'na bıraktılar. Henüz 12 yaşındaydım. Ne yazık ki onları Amerika'ya götüren gemi bir Alman denizaltısı tarafından torpildenerek batırıldı Bu haberi aldığım gün büyük bir şok geçirdim Öğretmenlerim yaşamamdan umudu kesmişler Fakat 15 gün sonra kendime gelip çevremdekileri tanımaya başladım Tehlikeyi atlatmıştım ama artık okulun yetiştirici yetim öğrencilerden biriydim Bu durum sizi çok üzmüş olmalı İlk zamanlar evet ama sonraları alıştım Kendimi derslerime verdim Ve okulumu iyi dereceyle 18 yaşında bitirdim Diplomamı aldığım gün beni mutlu bir olay bekliyordu Annemin uzak akrabalarından bayan Mary Morris'in Beni New York'a götürmek için gelmişti Hemen kabul ettim Yeni çevreme çok çabuk alıştım Bir bankada iş bulup çalışmaya başladım ama bu yaşantım da uzun sürmedi Akrabam bir trafik kazasında öldü Gene yalnız kalmıştım Annem Fransız olduğu için Paris'e dönmeye karar verdim Hazırlama bitirdiğim gün New York'tan avukat Ralph Smith imzalı bir mektup aldım Hayatımın dönüm noktası olan bir mektuptu bu Bir evlenme teklifi miydi? Hayır Babamın akrabalarından Eric Standerley ölmüş Ve bütün servetini bana bırakmıştı Çok büyük bir servetti bu Edinburgh'daki Whitecomb şatosu Çiftlikler, mücevherler ve çok değerli tablolar Artık zengindim Ve mutluydunuz değil mi? Ne yazık ki hayır Eric Standerley'in akrabaları bu işe üzülüyorlardı Hatta kendilerini ilk gördüğüm gün benden nefret ettiklerini anlamıştım Akrabalardan Lady Edna evli bir hanım Sir James yaşlı bir insan ise yakışıklı bir gençti Üçü de zengindi ama Bu mirasın kendilerine bırakılmaması onları kızdırıyordu Bütün davranışlarıyla bunu gösteriyorlardı Yerleştikten bir süre sonra Birkaç gün şatoda kalmaları için hepsini davet ettim Neden? Onlarla aramdaki buzların çözülmesi gerektiğine inanıyordum Düşman olmalarını istemiyordum bu düşmanlıkları yüzünden bir şeyler yapacaklarından korkuyordum. Şato'ya ayak bastıkları ilk gece onları teker teker inceledim. Edna samimi görünmeye çalışıyordu. Charles da durmadan iltifat ediyor, bana hayranmış gibi davranıyordu. Sir James ise bir köşede sessiz sedasız oturup tabloları inceliyordu. Deraha Edna yanıma yaklaştı. Sevgili Laura Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim Ama sizi sararmış görmekten çok üzgünüm Gözlerinizin altı morarmış Dinlenmelisiniz Bir yok bayan Edna iyiyim. Demek bana inanmıyorsunuz Gerald'a soralım isterseniz Gerald Lori nasıl buluyorsunuz Sağlık durumu iyi görünmüyor değil mi Haklısınız Edna Laura'nın rengi sararmış Hasta sanırım oh, Ama ben gayet iyiyim Ya yeah. siz azizim James Laura'nın sağlık durumu hakkında bizimle aynı fikirde misiniz? <gülüyor> Elbette haklısın Edna Duyduğuma göre Laura çocukluğunda menenjit geçirmiş oh, Yanılıyorsunuz Sir James Annemle babamı kaybettiğim zaman bir şok geçirdim ama menenjit değildi İyi ya sevgili Laura bu haliniz şokun etkisinden ileri gelebilir Siz iyi bir ruh doktoruna e, Mesela bizim doktor Kurt e muayene olmalısınız Hayır hayır bayan etme bir şeyim yok benim oh, şekerim ne kadar inatçısınız e, Neyse sormayı unuttum Gönderdiğim oda hizmetçisinden memnun musunuz Jane akıllı iyi bir kızdır Onu seveceğinizden oh, eminim Evet Jane'den çok memnunum Ama sizden böyle bir şey istememiştim Ne çıkar Laura Akrabalarınızın sizi düşündüğüne Sizin iyiliğiniz için Ellerinden geleni yaptığına inanmalısınız Teşekkür ederim Bana şato hakkında bildiklerinizi anlatır mısınız Bayan Edna hı hı. Mesela şu karşıdaki Tablo kime ait Lady Angela'ya Van Dye tarafından yapılmış Lütfen Angela oh, Çok güzel bir kadınmış Evet ama şansı yokmuş Neden Ne olmuş Kıskançlığın kurbanı olmuş Bahçedeki gölün kıyısında kocası Lord Resnald tarafından öldürülmüş Size bu büyük serveti bırakan Edgar'ın babası Resnald oh. Karısını öldürdükten sonra aynı bıçakla kendini de öldürmüş Çok yazık Bunları bir başka zaman konuşsak Laura Yüzünüz daha da sarardı Hadi gidip biraz yatın ve dinlenin İsterseniz size ilaç da vereyim Hayır yatmak istemiyorum Biraz hava almak için bahçeye çıkacağım Edna. Akşam yemininde görüşürüz. Ne kadar güzel bir akşam. Mutlu olmam için her şeyim var. Çeviri ve Oturceğin. Sana soracaklarım var Beni gölün kıyısından yatağıma kim getirdi Uşak Strix efendim Çığlığınızı duyunca koşmuş ve alıp buraya getirmiş Peki Şatodakiler bu olay için ne düşünüyorlar ee, Bilmiyorum bayan Laura Ama öteki uşak Cil Sizi bahçıvan yamağı Charles'ın korkutmuş olacağını söylüyor Geceleri kızları korkutmaktan hoşlanırmış Cil yanılıyor Beni Charles korkutmadı ben bir hayalet gördüm Ceyhan Lady Angelina'nın hayaletini ee, Olabilir efendim Bekçi Herbert de bir kere görmüş Ama ben hayalete inanmam Ceyhan ah, Bayan Laura inanılmaz mı hiç Ama belki de varlığına inanmadığınız için Hayalet size görünmüştür Bırak batıl inançları Ceyhan Konuştuklarımız ikimizin arasında kalmalı Elbette efendim ee, Yalnız size bir şey söylemek istiyorum Evet Jane seni dinliyorum Şey efendim Biraz önce duydum Bayan Edna Sir James ve Bay Charles konuşuyorlardı İstemeden kulağıma geldi Sizi iki ruh doktoruna muayene ettirip Bir dinlenme evine göndermek istiyorlar Dinlenme evine mi? Yani bir akıl hastanesine Her şeyi daha iyi anlıyorum Bu mirasa konmak için her şeyi yapabilirler Tanrımla Jane Ben buradan gitmeliyim kaçmalıyım anlıyor musun Anlıyorum bayan Laura Bana yardım eder misin Jane Elimden geleni yaparım efendim O halde anlaştık Şoför Spencer'e söyle beni yarın sabah beşte kulenin arkasında beklesin Sen de küçük bavula birkaç parça elbise ve çamaşır koy Hazır olsun üstüne tamam efendim dur gitme Dolabın üstündeki parayı al Daha sonra yine para vereceğimi unutma Şu adresi de cebine koy Peki. Bir gün sonra saat 12'de Edunburg'da Royal Otel'de bekleyeceğim Ben de sizinle mi geleceğim efendim Evet Jeanne Ben kaçtıktan sonra akrabalarımın durumlarını izler Sonra gelip verdiğim adreste beni bulursun Teşekkür ederim. Ağzını sıkı tutmayı unutma Spencer'de söyle kimseye bir şey söylemesin Size güvenebilirsiniz efendim Böylece kaçtım belki Sonra beni kaçıran iyi kalpli şoförüm Spencer'ın öldürüldüğünü Times gazetesinden öğrendim Çok korktum Hizmetçim de bir daha görmedim Edinburgh'da fazla kalamazdım Londra'daki hesabımdan para çektim Uçağa binerek Paris'e gitmeye karar verdim Korku içindeydim Sonrasını biliyorum Uçakta yan yana düştük Konuşmaya başladık Olayların böyle olduğunu bilmiyordum Bayan Laura Özür dilerim Bana inanın her şey düzelecek Bir dostum var Avukat Lambert Onunla konuşuruz Lambert çok iyi bir avukattır bize en doğru yolu gösterebileceğine inanıyorum oh, Teşekkür ederim Bay G Burada kalacak yeriniz var mı? Otelde kalmak istiyorum Bakın Bayan Laura çok geniş bir evim var Size bir oda ayırabilirim oh, ama... <gülüyor> Lütfen itiraz etmeden önce iyi düşünün Evimde otelden çok daha rahat edersiniz Evet ama Nasıl olur? Ne düşündüğünüzü anlıyorum <gülüyor> Ama benden çekinmeyin Size zararım dokunmaz oh, Onu demek istemedim Bak Laura Ah, sana Laura diyebilirim değil mi oh, Elbette Bay G. Sen de bana Giy diyebilirsin tamam mı <gülüyor> Tamam Bak Laura Çok güzelsin ve ben de seni çok beğeniyorum Ama evlenmeye niyetim yok Geçici bir macerada aramıyorum İnan bana İnanıyorum Giy Ne tuhaf Sizin yanınızda kendimi çok rahat hissediyorum O halde anlaştık demektir Şimdi evime gider Odanı hazırlatır ve hemen avukat Lamberde telefon ederiz Olayları aydınlatmasını Seni bu çıkmazdan kurtarmasını söyleriz Gerekirse bir de vekaletname veririz <gülüyor> Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum ki Yapmaya çalıştıklarımı büyütme Laura. Benim yerimde kim olsa aynı şeyleri yapardı Elinde olmadan bazı şeyler gelmiş başına Adam öldürmekle delilikle suçlandırılmışsın Bundan kurtulman gerek Paran var ama rahat değilsin Güzelsin ama mutlu olamıyorsun Oysa mutlu olmak senin de hakkın Hem de herkesten çok Beni çok duygulandırdı Sil gözlerden Laura <gülüyor> Göreceksin her şeyi titrecek. Çok teşekkür ederim ki Sana rastlamam büyük bir şans Teşekkür etmen gereksiz Laura Kaç kere söyleyeceğim Benim yerimde kim olsa aynı şeyleri yapar <gülüyor> Yok Bırakalım bunları da bundan sonra yapacaklarımızı planlayalım Dört beş gün kadar sonra Amerika'ya gitmek zorundayım Bir hafta kadar kalacağım Gitmeden önce mutlaka görüşürüz Ben yokken o seninle ilgilenir Döndükten sonra da ne yapacağımız konusunda Kesin bir karara varırız Sağ ol Gi Beni düşünüyorsun ama Sen yokken evinde kalmayı uygun bulmuyorum ben Bir otele yerlersem daha iyi olacak Sen bilirsin Laura Fazla ısrardan hoşlanmam ama evimde kalırsan avukatla ilişki kurman daha kolay olur O halde sen gidinceye kadar evinde kalırım O süre içinde avukatla görüşür yardımını rica ederiz Sen Amerika'ya giderken ben de otele yerleşirim Akrabaların seni otelde bulabilirler ama Sanmıyorum Paris'e geleceğimi bilemezler ki Sen bilirsin Laura <Gülüyor> Laura, Laura. Ah, Nihayet sizi bulabildim Aramadığım yer kalmadı bizi ne kadar korkuttunuz yavrucuğum Edna Siz Ne arıyorsunuz burada Laura, Bana niye öyle sert bakıyorsunuz Hem biliyor musunuz size iyi haberlerim var Gerald şoförünüz Spencer'ın Bir gemici tarafından öldürüldüğünü ispat etti Artık korkacak bir şey kalmadı ah, Ne o Konuşmuyorsunuz bu habere sevinmediniz mi Laura? Beni bu otelde nasıl buldunuz Edna? Sizce bu bu kadar önemli mi Laura? Asıl önemli olan Gerald'ın sizin için yaptığı öyle değil mi? Beni gene deli yerine koymaya çalışacaksınız değil mi? Ama bu kere başaramayacaksınız ah, Neler söylüyorsunuz Laura? Şatoda beni gafil avladınız Edna Şimdi ise hazırlıklıyım İyi bir avukatım var Görüyorsunuz ya Şatodan ayrıldığımdan beri boş durmadım Aman yarabbim neler söylüyorsunuz Gene bir sürü saçma anlaşmazlıklar yüzünden birbirimize gücenecek değiliz ya Size Gerald sayesinde korkulacak bir şey kalmadığını söylüyorum Siz nelerden söz ediyorsunuz anlatamadım mı yoksa Anlamasını anladım ama bu durum size güvenmemi sağlayamaz Hem avukatım Lambert'e telefon etmeliyim O geldikten sonra her şeyi daha etraflı konuşuruz Edna Siz bir körsünüz Laura Size iyi haberler getiriyorum bir düşman gibi karşılanıyorum Oysa Hizmetçiniz Jane ile bir an önce buralara gelmek sizi bulmak için neler çektim Özür dilerim eğer suçsuzsanız Zamanı gelince sizden elbette af dileyeceğim Ama şimdilik sizi düşman gibi gördüğüm doğru Haklı olduğumu siz de kabul edin Laura Siz gerçekten de ankörsünüz her zaman sizin için iyi bir dost... ...iyi bir yardımcı olmaya çalıştım. <gülüyor> Karşısındakini bir akıl hastanesini... ...yatırmak için dolap çeviren bir dost... ...bir yardımcı öyle mi? Doğrusu bu kadar haksızlık edeceğinizi ummazdım. Yüzünüz de kızarmıyor bunları söylerken. Oysa Gerald'da... ...bende ne iyi düşüncelerimiz vardı sizin için. Sakin olun Edna. Yanıldığımı ispat edin... ...sizinle hemen anlaşalım. Bakın Jane de geliyor. O anlatsın sizi buluncaya kadar neler çektiğimizi. Bayan Laura... Bizi gördüğüme ne kadar sevindi Teşekkür ederim Jane Ben odama çıkıyorum Jane Sen anlat Laura'ya kaçtığı zaman ne kadar üzüldüğümüzü <gülüyor> Belki inanır Pekala bayan Edna Şimdilik hoşça kalın Laura Yine görüşürüz Avukatım gelince elbette yine görüşeceğiz Edna <gülüyor> Bayan Laura Şatodan zamanında ayrılamadım Verdiğiniz adrese gidince de oradan ayrıldığınızı öğrendim Nasıl üzüldüm bilemezsin. Bunları daha sonra uzun uzun konuşuruz Jane Şimdi avukatıma telefon edeceğim Buradan ayrılmak Roma'ya gitmek istiyorum Benimle gelir misin Ceyin? Elbette bayan Laura elbette gelirim Ne kadar güzel değil mi Bayan Lora Havası da size yaradı Hı? Ah, Evet evet Bir şey mi oldu dalgın görünüyorsunuz Telgraf Jane Bir telgraf aldım Kimden Bayan Laura? Hı? Telgraf mı Lord Gerald'dan geliyor Jane Beni telefonla Paris'te aramış Bu adresi vermişler Uyser olmaya Gerald'dan kaçmak için geldim Gene de buldu beni Bayan Laura biliyor musunuz Lord Gerald sizi çok seviyor Kendisi de çevresinde sevilen bir insan Ama o yaşlı Sir James için aynı şeyi söyleyemem Aksiliği azameti yüzünden kimse sevmiyor onu Jane Söylenenlere göre şoför Spencer'ın öldürülmesinden sonra Beni yalnız Gerald savunmuş Doğru mu? Çok doğru efendim Hatta bu konuda Bayan Edna ile kaç kere tartıştı da evleneyim mi Jane Öyle bir şey mi düşünüyorsunuz Soruyorum Jane Sence Gerald iyi bir koca olur mu Evet Ama size uygun bir eş değil sanırım Ona minnettarsınız ama bu bence evlilik için yeterli değil Belki de mutlu olursunuz bayan olarak Kim bilir Telegrafta yine evlenme teklif ediyor. Ama şimdilik böyle bir niyetim yok Salon? Evet ben Lore Medvin Salonda bir misafirim mi var? Sakın bir yanlışlık olmasın Roma'da tanıdığım hiç kimse yok da Bir yabancı öyle mi? Peki geliyorum Ben salona gidiyorum Bakalım kim bu yabancı Laura Giydi bir Sen ha Evet Laura ben. Oh, hoş geldin ki. Nereden geliyorsun Nasıl buldun beni Dur dur da anlatayım Amerika'da işlerim uzadı Ancak bu hafta başında dönebildim Kaldığın otele geldim ayrıldığını söylediler Ama adresini de verdiler Benim de Roma'da bir işim vardı kalkıp geldim Ne şans değil oh, Gi, Yolculuğum boyunca ne olduğumu hiç merak etmedin mi bir kere olsun beni düşünmedin mi? Oysa sana sefaret aracılığıyla bir de telgraf çektim Akrabalarımla anlaştığımı, işlerimin iyiye gittiğini bildirdim ama cevap vermedim Bana sitem etmekte haklısın yavrum Ama işlerim çoktu, seni arayamadım özür dilerim Döndüğüm zaman Avukat Lambert'ten her şeyi öğrendim, tabi çok sevindim Roma'da da bir işim çıkınca kalkıp geldim ve seni buldum Bu akşam sevincini paylaşacak, tekrar buluşmamızı kutlayacağız He? Ne dersin oh, Gey, Heyecandan söyleyecek bir şey bulamıyorum Öyleyse söyleme İzin ver de ben söyleyeyim Bu altın rengi ebiysen kumral saçlarına <gülüyor> Menekşe rengi ceketin gözlerine çok yakışmış. Böyle güzel bir kızla yemek yemek benim için büyük bir zevk olacak oh, Teşekkür ederim ki. Arabam dışarıda Önce biraz dolaşır Romanın pırıl pırıl gecesini seninle birlikte seyrederiz Sonra da gider yemek yer Dans ederiz Peki giyin Neden hiç konuşmuyorsun Laura Bir şeyler anlatsana Her şeyi anlattım Şimdi de senin yanında Bu güzel geceyi içme sindirmeye çalışıyorum Sevgili Laura Biliyor musun Ne orta kaldığım süre Hep seni düşündüm Ama yazmak aramak istemedim Kendimden korktum Laura Ateşle oynayamam ben Şimdiye kadar da hiçbir kadına sadık kalmadım Yeniden aynı konulara dönmeyelim ki Beni hayatının sonuna kadar sevmeni istemedim senden Ama seni seviyorum Sana acı çektirmekten korkuyorum Laura Oysa ben de seni seviyorum Ama benim tek kadına bağlanmam çok güç Sana yalan söylemek istemem Senin yerinde bir başkası olsaydı Ebedi aşkım benim diyebilirdim bu sözleri söylemek için neden böyle güzel bir geceyi seçtin ki? Bir doncağın gibi hareket etmek senin için her şeyden önemli mi? Ben seni seviyorum Senin yanındayken gelecekten korkmuyorum Mutluyum Ama bugünlerde iyi hissetmiyorum kendimi Bir süre yalnız bırakma beni ki Yanlış kararlar verebilirim Bu sözlerini hak ettim Laura, biliyorum Şimdilik bırakalım bu konuyu istersen Dans edebileceğimiz bir yere gidelim Gidelim ki Ama unutma Yine uzun süre beni aramazsan gider sevmediğim biriyle evlenirim Çocukluk etme Laura Yalnızlığa dayanacak gücüm kalmadı ki Posta geldi bayan Laura Ver bakayım Jane Buyurun oh. Giden sen gidebilirsin Jane. Baş üstüne efendim. Sevgili Laura, Mektuplarıma neden cevap vermiyorsun? Sana anlatacaklarım var. Londra'da pizza otelindeyim. Seni bekliyorum. Mektubu saklımadım. Nasılsın Laura? Ne yapıyorsun? Posta gelmiş, de mektuplara bakıyordum Gerald. Bakmak ister misin? Sonra bakarım. Çok mutluyum Laura. Senin gibi bir karım olduğu için dünyanın en mutlu erkeğim Sen mutlu değil misin Laura? Evet Gerald Nikahımız, Savoy otelindeki düğünümüz, balayımız Her şey çok güzeldi Şimdi de şatoda seninle yalnız seninle olmak ne büyük mutluluk canım Konuşsana Laura Yoksa yorgun musun? Üç ay Afrika'nın bütün limanlarını dolaştık Tropikal gecelerin sihrini tattık Pırıl pırıl güneşi şer nehrinin yeşil kıyılarını Saint pembe mavi sarı evlerini gördük Şimdi de şatomuzdayız Ne hoş değil mi? Evet Hiç konuşmuyorsun Laura Ne düşünüyorsun? Şatoda yaptıracağım değişiklikleri tasarlıyordum Gerald Özellikle kendi dairemi yeniden düzenleyeceğim Sonra şatoya elektrik tesisatı yaptıracağım Bunlar gereksiz Laura Çok masraf olur Benim gibi aklı başında bir kocan olması büyük şans Yoksa servetini kısa zamanda tüketirdi. Baloyda mayısın 16'sında vereceğim. O zamana kadar yeni sekreterimin de geleceğini umuyorum. Yeni bir sekreter mi? Kim bu? New York'ta birlikte çalıştığımız bir arkadaş. Gledis Madlen. Ona daha önce yazmıştım. Yapma Laura. Şatoda dünya kadar adam var. Bir de sekreter tutman gereksiz. Bu işi ben pekala yapabilirim. Hem deme sekreterlerden daha çok işine yararım Göreceksin Gerald ne olur uzatmayalım bu konuyu of, Sıkılıyorum Neyin var Laura Yüzünde sapsarı Ne oldu söylesene Bir şeyin var bugün senin Sabah vazolara çiçek koyuyordum Gerald gözlerim gözlerimleydi Angela'nın tablosuna takıldı Saçları önceleri kızıl renkte Şimdi koyulaşmış Jacques toz alıyordu o sırada Ona da söyledim Başını iki yana sallayarak Belki de bu bir felaket haberidir dedi Sakin ol Laura Sen dünyayı kapkara görüyorsun Hayır Geçen günde gözleri koyulaşmıştı Jane'e söyledim o da aynı cevabı verdi Dün akşam da salondan bazı sesler duydum Yavaşça aşağı indim Sanki bir hayalet salondan kaçtı Yine sinirlerim bozulmaya başlıyor Sinirlerimden şikayetim yok benim Gördüklerimi söylüyorum sen geçen gün kiminle konuşuyordun Dile değil ama yine de kuşkulanıyorum Standerleylerin illetini biliyorsun Kütüphanede ailemizin bu irsi illetinden bahseden bir kitap buldum diyordun Kiminle konuşuyordun öyle söyle Kimseyle öyle konuşmadım Laura Hem kapı dinlemekten seni men ederim Kapı dinlemedim ben Çalışma odanın önünden geçiyordum Kapı aralıkta duydum Yanlış duymuşsun Bunlar sinirlerinin bozuk olduğunu gösteriyor Bırak bu kuşkuları Gel gel seninle şu davet listesini hazırlayalım ne oluyorsun Laura Hala Leydi Angela'nın tablosunu mu düşünüyorsun Yok hayır Daveti listesini hazırlayalım mı Şimdi kalsın Gerald Pekala. Sana başka bir şey söyleyeceğim Laura Kızıl yonca çiftliğini almaya karar verdim Neden nedeni Neden? var mı Bu bölgenin en zengini biz olmalıyız Sonra en önemlisi bu mallar ileride varisimize kalacak Varisimize mi Elbette Laura Bak dört aydır evliyiz Bir varisimiz daha doğrusu bir oğlumuz olmalı değil mi neden hiç konuşmuyorsun Laura? Ortak hayatımızı ilgilendiren konulardan söz ediyorum Aldırmıyorsun bile Bunları konuşacak uzun bir zaman var önümüzde Gerald Şimdi üstüme mı İyi hissetmiyorum kendimi Yarın da alışveriş için Londra'ya gitmek istiyorum Tuhaf şey Alacaklarım burada Edinburgh'da yok mu? Gereksiz masraflar yapmamalısın Alacağım kumaş burada yok Londra'ya gitmem gerekiyor pekala, pekala nasıl istersen Birlikte gideriz Hayır Gerald ben yalnız giderim Peki Laura Şimdi izin ver de odama gidip hesaplara bir göz atayım Peki Beni daha fazla sorguya çekiciğinden korktum O zaman giyden mektup geldiğini itiraf edebilirdim <gülüyor> Vefasız ki Londra'da Pits otelindeymiş Mutlaka beni görmek istiyormuş Evet göreceğim olursa olsun gidip göreceğim Laura, Demek mektubumu aldın ve beni görmeye geldin Nasıl sevindim bilemezsin Roma'dan neden birdenbire kaçtın Şatoya gönderdiğim mektuplara neden cevap vermedin Söyle neden Önce şunu söyleyeyim ki ...mektuplarını almadım. Kaybolduğuna inanacak kadar da saf değilim. Yalnız şu mektubun geldi. İki mektup gönderdim sana. Eline geçmediği anlaşılıyor. Ama neden kaçtın Roma'dan? Bu yüzden ne kadar mutsuz olduğumu düşünebiliyor musun? Bana hiçbir konuda söz vermiş değilsin. Bunun için sana sistem etmeye hakkım yok. Ama hiç değilse geleceğine söz verdiğin gün... Önemli işlerini bahane ederek bir kağıt göndereceğine Gerçeği söyleyebilirdin Bugün seni sokakta gördüm Otomobilinde kızıl saçlı güzel bir kadın vardı Sen de son derece neşeliydin O zaman ne büyük delilik ettiğimi anladım ki Benden kuşkulandın diye mi? Bunun bir rastlantı olduğunu mu öne süreceksin? Hayır Sana yalan söyleyemem Şimdiye kadar da söylemedim Durumu açıklayabilirim seni İtalya'da bulacağımdan emin değildim Laura Bu yüzden Paris'teyken ona randevu vermiştim Sabah ekspresiyle Roma'ya gelmiş ve beni bulmuş İşte hepsi bu kadar Ben senin kadar tabii karşılayamıyorum olanları Çünkü Sen benim ilk aşkımsın Laura no. Daha doğrusu ilk aşkımdın Seni o kadınla görünce her şeye son vermem doğru olmadı mı? Hatanın neresinden dönülürse kârdır derler bilirsin Aşkımız sence hata mıydı Laura Nasıl söylüyorsun bunu Roma'da neler konuşmuştuk o gece Nasıl tatlı bir geceydi o Olanları unutalım ki. Hem yaklaşma bana Laura oh, Hayır Hayır beni öpemezsin oh, hayır. Ben... Laura oh, Ben artık serbest değilim O da ne demek Evlendim ki. Hayır İmkansız Olamaz Söyle Kiminle evlendin? Gerald ile Spencer'ı öldürmediğimi o ispat etmişti biliyorsun Anlıyorum Laura Bir aşk evliliği değil Minnet borcunu ödemişsin oh. inanılacak gibi değil Çok marursun bir yuva kurmak her kadının hakkı değil mi? Sana olan aşkımdan dolayı evlenmeyip ihtiyar bir kız kalacağım mı sanmıştım? Hemen ayrılacaksın ondan Bu evlilik bir çılgınlık İlk defa bir kadına kendisini sevdiğimi söylüyorum anlıyor musun? Seni seviyorum Laura Sen de kocanı değil beni seviyorsun Bırak kolumu acıtıyorsun Kocamı sevmediğimi de nereden çıkardın? Buraya bana gelişinden Kocanı sevsen beni görmeye gelmez. Nasıl istersen öyle düşünebilirsin Ben artık gidiyorum Göreğe dönmeyeceğimi de bil Israrların saçma Lora. İyi bir insanla evlendim Aramızda senin yerin yok ki Özür dilerim Lara Seninle böyle konuşmamalıydım Birbirimizi bir daha göreceğimizi sanmıyorum Yalnız bir gün yardıma ihtiyacın olursa Beni hatırlayacağına Ve hemen çağıracağına söz ver Teşekkür ederim ki Meseleyi bilsen Benimle alay etmeye kalkmazdın Lambert'ten aldığım haberler Hiç de iyi değil Spencer'in öldürülüşüyle ilgili Tahkikatın tam raporunu gördüm Senin aleyhinde bu rapor Hayır olamaz Bu mesele kapandı artık Zavallı ya. Katil ele geçirilmedikçe bir cinayet dosyası kapanmaz Söyle Suçlu bulunup adalete teslim edildi mi? Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey demek istemiyorum Polis tahkikat raporunu bir kere oku Akrabalarından sakın Laura Bana ihtiyacın olursa hemen bir telgraf çek Nerede olursam olayım Hemen sana geleceğimi bil Küle küle, Laura <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> <gülüyor> Laura, yine ne kadar güzelsin bu gece Tuvaletin de çok yakışmış Balonun kraliçesi sensin inan Oysa benimle Londra'ya gelip kendin seçmek istemiştin Bak, Edna da çok güzel bu akşam Son derecede neşeli Hah, Sahi, ikiniz baş başa bahçenin köşesinde ne konuşuyordunuz? Hı? İkiniz suçlu gibiydiniz sanki Yoksa Standarley'lerin tarihçesini yazan kitaptan Ailenizin bazı talihsizliklerinden mi söz ediyordunuz Neler söylüyorsun Laura Gerçi Her şeyi biliyorum Gerald Edna'nın esrarengiz bir oğlu olduğunu da öğrendim Laura Bırakalım şimdi bunları Bak misafirler geliyor Onları karşılamalısın Edna da bize doğru geliyor Pekala Laura Çok şık ve güzelsiniz Laura Nasılsınız Geçen gün geçirdiğiniz baygınlık hepimizi korkuttu Bir daha böyle bir şey gelmedi ya başınıza İlginize teşekkür ederim Edna Son zamanlarda gerçekten pek ha, iyi değilim ha, ha, ha. Yakında size mutlu bir haber verebileceğimi de sanıyorum Oh İmkansız bu Laura Ay, Şey yani Fazla acele olur demek istiyorum Öyle mi dersiniz Oysa ben geç kaldığımı sanıyordum Laura Gelir misin biraz İzninizle Edna Gerald çağırıyor Laura Seni yeni misafirimize tanıştırayım Konsolos Guido Brissac Hoş geldiniz efendim Nasılsınız? Teşekkür ederim İç salonda Fransa'nın Edinburgh konsolosu var Kendisi iyi dostumdur Onunla biraz meşgul olmalıyım Laura sen Guido Brissac'a arkadaşlık edersin İzninizle efendim Rica ederim. Siz misafirlerinizle meşgul olun Biz bayanla arkadaşlık etmeye çalışırız. Niçin geldin buraya ki? Deli misin? Seni kurtarmak için geldim Lauren. Tehlikedesin. Kocamdan ayrılmaya niyetli değilim ki. Bu hayalden vazgeç artık. Yanılıyorsun. Bu gece böyle bir şey söylemek için değil, tehlikede olduğunu haber vermek için geldim. Bir an önce İngiltere'den ayrılmalısın Hatta birkaç saate kadar yola çıkmak için bir bahane bulmalısın Laura Bana gene şoför Spencer'ın öldürülmesinden mi söz edeceksin diye Evet Polis yeniden tahkikat açıyormuş Tek savunma şahidin olan adamla evlendiğin için ne kadar zor durumda olduğunu düşünsene Laura Ailenizden biri de Standerleyler'in Leyler'in hastalığına dair Adalet Bakanlığı'na bir dosya vermiş <gülüyor> Buradan niçin ayrılman gerektiğini anlıyor musun şimdi? Anlıyorum Dikkat et Laura, kocan giriyor. Onu kuşkulandırma. <gülüyor> Laura, seninle dans etmek istiyorum. <gülüyor> Tabii Gerald. İzninizle Bay G. Rica ederim. Sana sormadan... ...Fransız konsolosuyla arkadaşı... ...Guy de bu akşam yatağa davet ettim. Yarın onlara bu bölgeyi gezdireceğim. Kızmadın değil mi Laura? Kızmadım ama şaştım Çok az tanıdığımız kimseleri gece yatısına neden davet ettin? Misafirlerimizi rahat ettirmek isterim Osa hangi odaların bakımlı olduğunu bile bilemiyorum şu an Sen merak etme Laura Strix'e emir verdim Yeşil odayı konsolosa Benim daireyi de Guido Bristak için hazırlayacak İyi ama sen nerede yatacaksın? Senin odanda Kocan değil miyim Laura? Odamda bir gece kalmandan ne çıkar Hem Guido Brissac son derece zarif Kibar bir insan Ona memleketimi göstermekten zevk duyacağım Laura gitmek zorundayım Çaresiz misafirlerimizle sen meşgul olacaksın Daha önce söz verdiğimi unutmuşum Aklıma gelmişken sorayım Edna'ya dün gece ne söyledin Ben mi ah. <gülüyor> Bir barize kavuşacağımızı Söyleyip şaka yaptım Edna bundan korkuyor sanırım bir de şaka yapmasaydın Nora Neden ah, Yoksa Edna'nın bir çocuğumuz olmayacağını Sanması için bir sebep mi var Ya da Stanley'lerin bütün servetinin Oğluna kalacağına dair ona söz mü verdin Gerald Bazı önemli konuları öğrenmişsin Ama ne olur bunları unut Güven içinde yaşamak istiyorsan başka çare yok Laura Bilmiyorsun Edna gerçekten korkulacak bir insandır Öyleyse anlat Gerald Onun suç ortağı sayılmak istemiyorsan her şeyi açıkla bana Konuş Gerald Benim de bildiklerim var Spencer olayında polis senin de öne sürdüklerini kabul etmemiş Yeni bir tahkikata girişmiş O söylediğin gemicinin izi bulunmazsa sen suçlanacaksın Gerald ...o zaman standarlıların servetine konmak için... ...benimle evlenmiş olduğunu sanacaklar. Neler söylüyorsun Lora? Benim sana karşı hiçbir kötü niyetim olmadı. Seni daima koruyacağımı bil. Söylediklerimi unutma. Ben gidiyorum. Akşama görüşürüz. Ata çok güzel biniyorsun Lora. Kocan neden bizimle gelmedi? Her sabah çiftlikleri dolaşır Yalnız bugün anlamadığım bir şey oldu G. Gerald benim atıma binip gitmiş Bana da kendi atını bırakmış Seyis'in söylediğine göre Benim at bu sabah son derece sinirliymiş Tuhaf Lady Angela'nın tablosuna baktın mı Laura? Gene bir değişiklik var mıydı dersin Bakmadım ama Uşak Strix'in söylediğine bakılırsa Saçları bu sabah simsiyahmış <gülüyor> kötü bir şey olmasından korkuyorum efendim dedi Bunlar Edna'nın kötü tuzakları Laura Sende ruhi bir şok yaratmak Herkesi deli olduğuna inandırmak Bütün malları elinden almak için çalışıyor bu kadın Ama bu şatoda da mutlaka bir suç ortağı var Daha önemlisi senin için bir tehdit müzekeresi kesilmek üzere Yeni öğrendim Laura Onun için buradan mutlaka uzaklaşmalısın Gerçek mi bu? Elbette gerçek yavrum Zira hala şoförünü senin öldürdüğüne inanıyorlar Evet Bir şeyler yapmalı Saat kaç ki? 11'e geliyor yavrum O halde hızlanalım Gerald neredeyse şatoya gelir Haklısın Loren Onu nasılsa unutmuşum oh. İçimde bir sıkıntı var görünüyor. Evet. Daha hızlı gidelim gel. Uşaklar canlıyı içeriye götürüyorlar. Bir kaza olmuş sanırım. Evet. Coyorlt. Coyorlt, ben gel. Hadi. Türel. Ne var? <Gülüyor> Hayvan sanki Uldurmuştur Laura <Gülüyor> Seni Öldürmek istediler <Gülüyor> Cevk kıza benim başıma geldi <Gülüyor> Sevgili Laura Kaç burada o, o kadın Seni de öldürüyor. Ceralt İyileşeceksin Doktor iğne yaptı Ama biliyorum Lora Beni bağışla Ben de suçsuz değilim Seni Sevdim Lora Burayı al Peki efendim Buyurun efendim Teşekkür ederim Ay. Bayan Laura sizi böyle üzüntülü bir gününüzde rahatsız ettiğim için özür dilerim Zarar yok efendim Buyurun oturun Teşekkür ederim Kocanızın ölmeden önce yazdığı bir mektup vardı bayan Laura Onu noter huzurunda açtılar Şoförünü Spencer'i öldürdüğünü itiraf ediyor bu mektupta Ne diyorsunuz? Sonra bir başka meşele çıktı ortaya Bay Gerald dört yıl bir akıl hastanesinde yatmış Bu bakımdan yaşasaydı bile kendisine ceza verilemezdi Bilmem haberiniz var mı? Hayır sizden işitiyorum bunları Gireniz Nasılsın Lergan? Londra'dan ayrılmadan seni görmeye geldim Teşekkür ederim ki. Adli Tabip'le Gerald hakkında konuşuyorduk Benim söyleyeceklerim bu kadar bayancı Gerald Yeni bir şey olursa size haber veririm Şimdilik hoşça kalın. Güle güle efendim Adli Tabip neler söyledi Laura Gerald ölmeden önce şoförü öldürdüğüne dair bir mektup bırakmış He. Ama yaşasıydı Dört yıl akıl hastanesinde yattığı için ceza almazmış Gerald'ın babası ve dedesi de akıl hastanesinde ölmüşler, Nora. Her şeye rağmen üzerindeki şüpheler kalkmış oluyor. Buradan ayrılabilecek misin, Nora? Ben Londra'da fazla kalamayacağım. Buradan hemen ayrılamam. Bir karara varmam imkansız ki. O halde iki hafta sonra Riviera'da buluşalım, Nora. Ne dersin? Peki ki. Şimdilik hoşça kal yavrum. Güle güle. Belki. Evet Hoşçakal Güle güle efendim Bayan Laura Sizinle biraz konuşmak istiyorum Zamanınız var mı? Evet Jane Söyle bakalım ne istiyorsun Beni bağışlamanızı istiyorum Bayan Laura Size yaptıklarım için çok pişmanım ...sizin iyiliklerinize... ...bana olan güveninize karşı böyle davranmamalıydım. Ama artık her şeyi anlatmak... ...bu vicdan azabından kurtulmak istiyorum. Gerçek bildiğiniz gibi değil efendim. Bay Ceren deli değildi. Akıl hastanesine kendi isteğiyle girmişti. Bütün suç bayan Edna'nın. Sizi bahçede Leyda Angela'nın hayaleti olarak korkutan... portadaki renkleri değiştiren de... Niçin Ceyn Niçin yaptım bunları ah, Bayan Laura Ben çok küçük yaşımda Lady Edna'nın yanına geldim ve orada büyüdüm Babam da bahçıvanlarıydı 17 yaşıma gelince de Beni oda hizmetçisi olarak aldı İstediği gibi yetiştirmişti beni Bir de Leslie Morton adlı Çok yakışıklı bir sekreteri vardı Kısa süre içinde birbirimizi sevdik Evlenmeye karar verince durumu Bayan Edna'ya açtık sından ne yapacağını şaşırdı. Bir türlü evlenmemize izin vermedi. O zaman kaçıp evlenmek üzere Leslie ile anlaştık. Edinburgh'a geldik ve hemen nikahlandık. Ama ikinci gün kaldığımız pansiyonda Edna bize buldu. O gün Leslie dışarıdaydı. Beni yalnız bulunca Dez'den ayırmak için parladı, çart. İtiraz ettim. O zaman gözlerini kısarak yüzüme baktı ve birden her şeyi açıkladı. Sen anlayışsız bir kızsın Jane. Leslie benim oğlum Anladın mı? İlk kocamdan olan biricik oğlum. Onun seninle evlenmesine razı olamam. Ayrıl Lezli'den Jane. Bir bahane bul ve onu bırak. Yok, hayır bayan Edna. Ondan ayrılamam. Bu küstahlığının cezasını çekeceksin. Sana bunu ödetecek boyun eğdireceğim Jane. Hem de çok kısa zamanda. Bayan Edna dediğini yaptı ve Lezli'yi Hindistan ordusuna yazdırdı. Lezli gidince kimsem kalmamıştı. Lezli'nin isteği üzerine bayan Edna'nın yanına döndü. O bunu bir boyun eğimi olarak kabul etti Sizin miras işi ortaya çıkınca daha da çılgına döndü Beni kendi çıkarına alet etmek için yanınıza gönderdi Sen de suç ortağı oldun değil mi Jane? Ama sizi çok sevdim bayan Laura Çok iyi kalpliydiniz Çok zaman pişmanlık duyuyor Gelip size her şeyi açıklamak istiyordum Ama bayan Edna beni tehdit ettiğinden korkudan hiçbir şey yapamıyordum. Bal u sabah Bayki ile yaptığınız at gezintisinden önce atınıza ilaç verdiren de Edna'ydı. Bay Gerald herhalde bunu fark etmiş, Mister kendisi binmişti. Ayrıca ormanda sizi bana takip ettirdi. Bayki ile sizin resminizi çektim. O sırada birbirinize sarılmıştınız. Bayan Edna bu resmi savcıya gönderdi. Bay Gerald'ın attan düşüp ölmesini de size yüklemeye çalışıyordu. Peki şimdi ne yapmak istiyorsun Jane? Sekreteriniz Gladys savcıya gideceğim Her şeyi anlatıp Bayan Edna'nın bana yazdığı tehdit mektuplarını da Kendisine vereceğim Ben ölmek istiyorum bayan Laura Şatodan ilk kaçışınıza haber vermesiydi Bütün bunlar olmayacaktı Ama bayan Edna'nın etkisindeydim Lezley'i kaybetmekten korkuyordum Çok pişmanım bayan Laura Beni hiç affetmeseniz yeridir Hayır Jane. Bu anlattıklarından sonra seni affetmemek mümkün mü? Sen de mutlu olmalısın. Şimdi geldesin yanına dön. Birlikte savcıya gidip her şeyi anlatın. İfadeni ver ve imzalar Olmaz mı? Peki bayan Nora. Demek her şey yoluna girdi Ve sen bana döndün Laura Evet ki Yanı sana anlatacağım bir nokta kaldı Jane elindeki belgeleri Savcıya vermek üzere Şatodan ayrıldıktan sonra Genç bir adam geldi Bu Hindistan'dan dönen Lezli Mortin'di Bana bir mektup verdi Edna'nın mektubuydu bu Zarfın üstünde ölümünden sonra Bana verileceği yazılıydı Her şeyi itiraf ediyordu Edna Suçlu olduğunu, her şeyi oğlu Leslie için yaptığını yazıyordu Jane'i de bağışlıyor Lezli ile mutlu olmasını diliyordu Artık yaşamasının bir anlamı kalmadığını belirtiyor Adalet yerini buldu Laura diyordu Zavallı Edna Kendi cezasını kendi vermiş demek Peki Jane ne oldu Laura? Leslie ile Hindistan'a gittiler birlikte sana gelecek her şeyin düzeleceğini, mutlu olacağını söylemiştim Laura. İşte görüyorsun. Dediklerim çıktı. Sevgili Laura. <gülüyor> karar senin artık. Karar benim mi? Ya <gülüyor> senin evlilik hakkındaki düşüncelerin ne oldu? Seni tanıdığımdan beri değiştim. Bundan sonra senden ayrı yaşamama imkan var mı? Biz de Paris'e dönecek ve. Hemen evleneceğiz. <gülüyor> Bütün akrabalarım seni bir an önce görmek istiyordu. Hadi sevgilim. Gül artık. <gülüyor> Sayın dinleyiciler, Gölgeli Yollar adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Jean Kerr. Radyoya uygulayan Saadet Bektöre. Efekt Ertuğrul İmer. Oynayan sanatçılar Guido Brissak, Semih Selgen. Nora Medrin, Gülsen Alnacık. Edna Manfield, Elvan Özay. Gerald Erdoğan Göze, Jane Aytel İncuoğlu, Adli Tabip Fikret Ergin.